Editör Seval Şahin Burcu Alkan anlatıyor. Tanpınar'ın ince ayar psikanaliz eleştirisi. Herkese merhaba. Yaz sıcağında bir esinti başlıklı yeni bir podcast serisi başladı ve serinin ilk ismi olarak da Ahmet Hamdi Tanpınar belirlendi. Ben de bu seri için her okuduğumda yeniden sevdiğim ve zamanın ötesinde bir metin olduğunu düşündüğüm Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü seçtim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü farklı okumalara açık zengin bir metin ve üslubu açısından da oldukça özgün. Hatta mizahi bakımdan gayet de eğlenceli. Ben de elimden geldiği kadar böylesi özel bir romanın hakkını vermeye çalışacağım. Yaklaşım olarak kendi çalışma alanım olan psikiyatri ve edebiyat. Daha doğrusu bu romanın bağlamında psikanaliz meselesine kısaca odaklanacağım. Ee, seçtiğim bölüm romanın psikanalisti Doktor Ramiz ile anlatıcısı Hayri İrdal arasındaki ilk diyalogdan. Ee, önce arka planını vereyim biraz. Romanın anlatıcısı Hayri İrdal, Abdülselam Bey'in ölümünden sonra açılan vasiyet davasında şahit konumundayken kendini birdenbire kafkesk bir şekilde davanın merkezinde bulunur. Herkes bir ara şaka yollu uydurduğu Şerbetçi elmasının peşindedir Ortada sözde kayıp bir elmas vardır Ve yerini ancak Hayri İrdal biliyor olabilir Davanın absürt gidişatından Darlanan Hayri İrdal Tepkiyle patlayınca Adli itibaba doktor Ramiz'e gönderilir Ve hikayesini ona da anlatır Sonra aralarında şöyle bir diyalog geçer Biraz sonra doktor Ramiz geldi Yüzü sevinç içindeydi Oldu dedi ''İlk önce müşkülat çıkarttı fakat kendisine sizin daha ziyade benim sahamı alakadar eden bir hasta olduğunuzu anlatınca razı oldu.'' ''Ama doktor ben hasta değilim. Allah rızası için size anlattım.'' Tekrar gözlerini gözlerime dikti. En kati sesiyle ''Hastasınız.'' diye kesip attı. Psikolojisi çıktığından beri hemen herkes az çok hastadır. ''O halde dışarıdakilerden farkım ne? O başka şey ben sizden mesulüm.'' ''E şimdi ne olacak? Tedavi edeceğiz. Zaten öyle mühimce bir iş değil.'' Bu işte teşhis hemen hemen tedavidir. Yani muntazam devam edilirse birkaç senede biter. Bu aslında zihinde canlandırması çok komik bir diyalog. E, sondaki çok bir şey değil ya birkaç seneye biter ifadesi karşısında Hayri Yıldalı'nın nasıl allak bullak olduğunu hayal etmek zor değil. E, ben gerçi biraz diyalogdaki tek bir cümleye değinmek istiyorum. Psikolojisi çıktığından beri hemen herkes hastadır. Ee, Tabi burada Sigmund Freud'un dahiyane icadı olan psikolojizin detaylarına girmeyeceğim. Ee, asıl bahsetmek istediğim, ironiyle hicvin el ele tutuştuğu bu tek cümleyle tam sunduğu ince eğer psikolojiz eleştirisi. Ee, bu cümle psikolojik teoride psikopatoloji ve tıbbi epistemoloji arasındaki ilişkinin nasıl ters kurulduğuna dikkat çekiyor. Ee, ters kurulmuş ilişkiden kastım şu, e, belirtilere tedavi ararken başlayıp patolojiyi genel bir herkese uyarlamaya dönüşen bir modelin ortaya çıkması. Bunun romandaki bir örneği Hayri Dalın doktor Ramiz'e göre görmesi gereken ama bir türlü göremeyi, görmeyi beceremediği rüyalar. Yalnız tabi eklemek lazım buradaki psikaniz modeli elbette ki erken dönem Freudizm yani sonraki gelişmeler değil. Dahası tam Pınar buradan yola çıkarak karmaşık bir modernleşme eleştirisi de kurguluyor. Bahsi geçen tersine kurulumun romandaki izlerine yakından baktığımızda ve bu durumu psikanetik teorinin oluşumuyla paralel okuduğumuzda Tempınar'ın teorik okur yazarlığının keskinliğini açıkça görebiliyoruz. Ee, ya psikolojisi belli başlı belirtilere yani mesela öncelikle histeri patolojisine yönelik değerlendirmelerle yola çıkmış olsa da aslında belirtilerin yorumlanması yöntemiyle Freud tarafından icat edilmiş bir yaklaşım. Anlatılara dayalı metinsel bir oluşum. Freud'un eğitimi gerçi nöroloji temelli e, fakat psikolojisi bu alanın materyalist ve ampirik yani pozitivist ekseninden uzaklaşarak inşa etmiş. Ki psikolojizin temel anlatılarından olan Joseph Breuer ile birlikte sundukları ana gibi vakaların tıbbi tedavi açısından başarısız olduğu bilinmekte. Benim amacım tabi psikolojik teorinin katkılarını göz etmek değil elbette. E, fakat Ahmet Hamdi Tampınar teorinin kuluş anlatısındaki en kritik fayatlarından birini tek cümleyle özetlemiş ve daha büyük bir eleştirinin parçası olarak sürmüş bunu yaparken romanın edebi niteliklerinden de taviz vermemiş ve hatta üslup olarak da döneminde pek denge olmayan gayet güzel bir e, romanı imza atmış. Ve daha önce bahsettiğim gibi Saatler Ayarlama Enstitüsü'ndeki psikanaliz eleştirisi daha geniş bir modernleşme eleştirisinin de bir parçası. E, bu eleştiri bir modernleşme karşıtlığı değil kesinlikle. E, yani daha çok yüzeysel, zoraki, aksak bir modernlik anlayışının eleştirisi. E, bunun izini de özellikle Doktor Ramiz'in Hayri İrdal'ın Sözde tezavüse sırasındaki olması gereken bu anlayışıyla uyguladığı sözde hastaya oturmayan yaklaşım. Ee, elbette ki abartılı bir temsil söz konusu. Yani zaten mizah etkisi de buradan geliyor. Ee, aslında belki de günecek halimizi fazla ciddiye alıyoruzdur dercesinde bir trajikomedi var ortada. Bu bağlamda romandaki psikaniz eleştirisi hem kendi bütünlüğünde etkili hem parçası olduğu bütünlüklü modernleşme eleştirisinde etkili. Bir yandan da o bütünün geri kalan derdiyle de tamamlayıcı bir şekilde uyumlu. Yani örneğin e, psikanizm meselesindeki eleştirel tavrının aynısını romanın ana izleyi olan zaman kavramının işleyişinde de açıkça görebiliyoruz. Tabi romandaki bu zaman meselesi kendi içinde başlı başına bir konu, e, belki başka bir podcast'te daha detaylı konuşulabilir. E, ben bitirirken şöyle e, diyebilirim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü zengin düşünsel olasılıklarına ek olarak çok eğlenceli bir roman ve bence onu zaman ötesinde kılan şey Üslubundaki Ustalık. Bu Edebiyat Klasiği'nin gelecekte de aynı ilgiyle okunacağından eminim. Teşekkür ederim. Sanat Kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti, Ahmet Hamdi Tanpınar, dergah yayınlarının katkılarıyla.